5. Özellik Medine'deki Putperest Toplum Bu yazı Abdullah bin Ubey ve onunla beraber olan putperestlere ulaştığı zaman Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşmak için toplandılar. Medine antlaşmasının putperestlere toplumda bir kütle olarak bulunma hakkını vermediğini ancak İslam'a girmeye mecbur olmayan kişiler olarak varlıklarını sürdürmeye müsaade ettiğini görmüştük. Bu topluluğun başında, Hac mevsiminde Kureyşlilere kavminin Muhammed Aleyhisselam'la hiçbir antlaşma veya akit yapmadığını, böyle bir işin onun haberi ve emri olmadan yapılamayacağını büyük yeminler ederek söyleyen Abdullah bin Ubey vardı. Kavminin Muhammed Aleyhisselam'la anlaşma yaptığının doğru olduğu haberi kendisine ulaşınca, kalbi Resulullah Aleyhisselam'a karşı kinle dolmuştu. Kalbindeki kin ateşini en çok artıran faktör, bu hadise olmadan önce, Evs ve Hazreç arasındaki savaşlar bittiğinde Abdullah bin Ubey'i kendilerine lider olarak seçmek için toplanıp onu taclandırmak için melike mahsus sarık sarmaya hazırlanmış olmalarıydı. Bunun üzerine Abdullah bin Ubey ilk ve en büyük düşmanının Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam olduğunu daha çok hissetti. Siyer kitapları onun İslam'a girmeden önce bu merhaledeki bir tutumunu zikretmektedir. Resulullah Aleyhisselam bir merkebin üzerinde, aralarında Abdullah bin Ubey'in de bulunduğu bir toplumun önünden geçiyordu. Merkebinden indi ve onlara selam verdi. Sonra oturup Kur'an okudu. Onları İslam'a davet etti ve Allah'ın adıyla zikretti. Resulullah Aleyhisselam sözlerini bitirdikten sonra Abdullah bin Ubey, ''Ey kişi! Bu söylediklerin hak ve gerçekse bunlardan güzel bir şey olamaz. Kendi evinde otur. Sana gelen olursa onlara bunu anlat.'' ''Sana gelmeyenleri Kur'an'ın belagatiyle bürüme, onların meclisine hoşuna gitmeyen bir şeyle gelme.'' dedi. Bunun üzerine Müslümanlarla beraber onun yanında bulunan Abdullah bin Revaha, ''Ya Resulallah, i̇bn Ubey'e bakarak, meclislerimize ve evlerimize her zaman buyur, bizi Kur'an'ın belagatiyle ört, onun nuruyla aydınlat. Vallahi bu bizim sevdiğimiz şeylerden Allah'ın bize ikram ettiği, ve onunla bizi hidayete erdirdiği şeylerdendir, dedi. Abdullah bin Ubeyde kavminin ihtilafa düştüğünü görünce şu mısraları söyledi. Ne zaman ki senin kölen sana hasım olur, işte o zaman zelil olursun. Güreşmeyi bilmeyenler bile seni yere çarpar. Düşüp tek kanadı kırılmış olan bir şahin, kanatsız olarak kalkıp uçabilir mi? Diğer bir rivayette de Resulullah aleyhisselama, Merkebinin pis kokusunu bizden uzaklaştır dediği zikredilir. Görüyoruz ki Abdullah bin Ubey'in şahsiyeti Medine'de bir savaş çıkarmak için çok müsaitti. Yahudilere gelince i̇bn Ubey'den daha zekiydiler ve Yesrib halkının çoğunun Resulullah Aleyhisselam'la olduğunu görüyorlardı. Planları ise kendileri mal ve can kaybına uğramaksızın Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ı bu putperest toplumun eliyle yok etmekti. Kureyş'in tehditleri dolayısıyla tehlikenin büyümesi, Abdullah bin Ubey ve putperestlikte onunla beraber olan cemaati için halkın duygularını Resulullah Aleyhisselam'a ve onun ashabına karşı harekete geçirmeye çok büyük bir fırsat oldu. Onlara meselenin ölüm kalım meselesi olduğunu, Müslümanları etmeden veya öldürmeden kendilerinin ne istikrar ne de karar sahibi olabileceklerini belirtti. Bunun üzerine yeniden örgütlendiler ve yeterli bir kuvvet oluşturup Resulullah Aleyhisselam'a ve Müslümanlara karşı savaşmak üzere harekete geçtiler. Bu toplumu Müslümanlara karşı savaşmaya iten üç unsur şunlardır. 1. Yesrib'in yönetim merkez ve makamını ellerinden aldıkları için Müslümanlara karşı besledikleri kin ve nefret duygusu. 2. İnanç ayrıcalığı ve putperestlikte ısrar etmeleri. 3. Dışarıdan, Kureyş'ten gelecek tehlikeyle tehdit edilmeleri. İçeriden de Yahudilerin entrikaları. Bu unsurlar her zaman için geçerliliğini korumaktadır. İslami hareket, bu etkenlerle karşı karşıya kalma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmalı, buna karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu gibi şartlarda rüzgar Müslümanların düşmanlarından yana olur. Aynen günümüzde tağutların, güven ve huzur içinde yaşayan halkı, mücahitleri barındırdıkları takdirde ölümle korkutarak, hatta ajanlarını halkın arasına yaymak suretiyle mücahitlerin varlığından ve azgın otoriteye karşı yaptıkları operasyonlardan dolayı başlayan savaş, kan ve korkunun halkın üzerinde tam olarak etkisini yapıp yapmadığını öğrenmeye çalışmaları gibi. Halkın kendi huzur, güven ve yakın menfaatlerine olan tutkusu, Onları bu gibi propagandalara icabet etmeye ve mücahit kardeşlerine karşı azgın otoritenin safında durmaya itiyor. İşte Abdullah bin Ubey bu mantıkla hareket ederek insanları toplamış ve onları Resulullah Aleyhisselam ve ashabına karşı savaşa tahrik etmiştir.